Walk Walk'un sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tülesiniz Modern Sabahlar devam ediyor. Öyle böyle bir Modern Sabahlar değil. Walk Walk'un sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili severler, Espriler şakalar bir tarafa. Aslında... Çok zorlamaya da gerek yokmuş. şişin doğrusu güzel bir rak programı yapmak varmış. Yani. Sabah köründe şunları arka arkaya dayayınca ne kadar güzel oluyor. Yani evet dinleyicilerimize otomatikman bu şarkıları e, siz e, da, dayamış, dayamış, dayamış sunmak duruma geliyorsunuz. Metazori diyorum ben. Günaydın Oktay. Günaydın. Oradaki tek şey e, şarkıları arka arkaya çalmak ve beğenisini sunmak olmalarını. Beğenisini sunmak. Kabul buyurun efendim. Kabul buyurun. Gerçi bilmiyorum bu kadar böyle rock'ın rolu arka arkaya... ...beğenisine sununca da dayamaya yükseliyor olabilir. Gelir ama yani... yani roll çünkü bu. Rock'ın roll da başka türlü dinlenmez. Bu beğeniye sunmak daha dayamaya geçti. Evet, evet. Kaç şarkıdan sonra dayamaya geçer? İkinci o şarkıdan çaldığın sonra. Çaldığın şarkıya bağlı bence. Yani süre olarak mı yoksa e, sertlik olarak mı? Sertlik derecesi. Mesela orta tempo 3 tane rock parçası arka <gülüyor> arkaya çalsak. E... Ama bilmiyorum ben bildiğim kadarıyla... Sayılır. Sabah körüne Nirvana çalınca dayamaya <gülüyor> geçer. Yani evet... Nirvana'yı dayadı. Sabah, sabah sabah Nirvana çalan e, bana istasyon sayısını sayınız. İstasyon derken radyo istasyonu da teşekkürler. İstasyon yapmayalım devam eden buyursunlar efendim. Adam çok zahmala. Bu saat sonu defteri kalınlaşmış anladım kanalırken. Ya işte birikmiş ne varsa ilk 30 saniyede akıttık oktay. E, biz buna radyuculukta akıtma deriz. Evet. E, ya da beğeniyorsunlar. <gülüyor> Nedensel kavram kargacısı Arta coştu gitti. Hemen hepsini Hep. harcadınız ya bütün esprilerinizi. Ne oldu? Yine espri buluruz daha program uzun Ona kadar devam ediyor programımız. Şu anda bakıyorum ee, bir saniye ee, 19. sayfaya kadar gelmiyoruz espirilerde. Şu burası. anda 20. sayfaya geçildi. Bak böyle göstereceğiz espiri detaylarını gösterirken. Burası burası, burası burası, burası burası burası. Sayfa bitti. Evet, burası sayfada Evet 24. Evet buradayız. Şu anda buradayız. <gülüyor> espiri seçenekleri sonsuz geliyor. Evet. Hiç merak etmeyin. Hayal gücünüz nasıl nello? Buyursun efendim. Evet şimdi nereden başlasak nasıl gündemi toparlasak nasıl yapalım? Oktay genelde bu konulara en hakim insan ve sabahleyin ben etmiyoloji yani toplandı ona şşş, sordum nereden başlayalım diye. Gündem maçtı. Gündem maç var evet maç. Yani hiç, ben izlemedim maçı o. da yani zaten biz de demiyorum da o yüzden hangi maçı izlersem bir... gene Neşet Altay Samsun Galatasaray maçıyla başlayacaksın yalnız o yüzden. çok güzel maçtı. Evet. Neşetele 5-5 dediğimiz maç. Evet. Ee... Maçtan sonra dedik tabii. Ee... <gülüyor> kimse tahmin etmiyordu. <gülüyor> Sizi gene bir 30 yıl öncesine götürdüm. götürdüm. hakikaten Nöşetel maçından aldı yalnız. E öyle ben dedim işte. <gülüyor> yani, zaten 3 tane yani seriği maç yani. var hayatta. Ee, onlar da biliyorsun bir de Prekazi'nin Monaka golü o çok onun onu da anlatabiliriz aslında. Hadi Prekazi ya. dedik. Falan yani öyle bir süreçti. E, dünkü maç zaten <gülüyor> çok seyredilecek gibi bir maçta değildi açıkçası. Şu Melo hangi takımda? Me Kim? Melo mu? Melo. Yani ben de Melo hangi takımda bak. Melo abi... herkes Melo'dan bahsediyor Kasaydı, falan. Nasıl saydım? Niye sevmiyorlar Melo'yu? Melo birazcık biraz biraz bir irite edici. E, nasıl ki Fenerbahçeli Emre Belezoğlu'nun da zaman zaman fınak içerisinde. A, biraz... Sempatik olmayan takım şeyleri var. Melo'nun da dün. Emre'yle girdikleri bir herkes sonrası Aa, Birbirlerini böyle, götürdüler Yok birbirlerini götürmediler Önce Emre'ye böyle kafasını sarıp futbolculara böyle gülümseyerek Ondan sonra Emre'yi gösterip Çünkü Emre'nin bir sarı kartı vardı İkinci sarı göreceğini anlayınca hmm. Böyle yaptı Dışarıyı göster Şimdi çık dışarı der gibicesine. cesine hı hı, Şimdi dememiştir bir Yani tabi dile, yabancı olduğu için çok dile hakim değil tabi ki Çık dışarı dememiş Çık dışarı dememiş Ya değişik kelimeler kullanılmış da Yani demeye getirdi gibi Ya yani çok çirkindi Melo öyle. yabancı mı? Melo'yu sen Melahat'in kızaltılması olarak düşünüyorsan. Melih diye ben neden... <gülüyor> Melih diye düşünüyorum o adamı ya. Şişt, Melo! Şişt. aa mi? bak bir yaşıma daha girdim sabah sabah. <gülüyor> Melih değil. Aynı söylediği doğru. Ben de şey sen diyorum. Sen hiç kendi kafandan bir dünya kurma. Hayır yani madem bu adam <gülüyor> böyle sevilmiyor. Niye herkes <gülüyor> sempatik ismiyle hitap ediyor. Melih'e diye Yani <gülüyor> madem adam hakkında kötü bir şey yazacaksın. Melo deme bari diyordum da. Yabancı deme adam. <gülüyor> Allah Allah Bizim adetlere şey yapınca Her, şeyden, yani her şeyden önce hiç böyle şeyler yapılmaz aslında Adetlerimizde böyle şeyler aslında yoktur Bazı futbolcular işte bazılarına Antibatik geliyor bazı başka futbolcular Diğerlerine Batlenin. bazı insana da Bütün futbolcular antibatik geliyor, geliyor. Evet. Yani öyle bir durum var kim mi? Dün kim çok kişi antipotik. çok antipotikti. 16 sarı 2 kırmızı kart gösterilmiş 16 dünkü maçta. Abacığım evet. bazıları şimdi bu dünkü maçtı mı? Ben de hiç dünkü bilmiyorum maç. ama şimdi evet. okuyorum. Dünkü maç. Şimdi oradaki 4 sarı kart zaten ikişer sarıdan kırmızıya gider. Zaman zaman gerginleşen derbis falan demiştim. Sarı kartları 16... göstermeye kalksam bak, yemin ediyorum 40-45 dakika o kartların gösterimi vardı zaten. Toplasan gene, olur öyle doğru. Yine maç yatmışlar arada. Yani işte aralarda falan top oynanmaya çalışıldı. Artık ne kadar oynandıysa. Hakikaten birazcık şeydi yani. Özür dilerim ben seyrettim de. E <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> seyrettim. Çok teşekkür de ederiz. Demek bayağı durumu var sevgili. Games of Thrones. Games of Thrones başlıyor. <gülüyor> Başladı. <gülüyor> ya da başlıyor mu? Bugün mü başlıyor? Başladı ee, başlıyor dün, nokta. Dün yani sabah saatlerinde Amerika'da yayınlandı. Yayınlandı. Bu akşam bu Türkiye'de yayınlanacak. E, a, yani e, dün işte seri, yani ne derler gösterecek olan kanal şöyle bir özet geçti. Amerika ile aynı gün diye bu yıl yayınlıyorlar ama teknik olarak aynı gün değil. Ya tamam canım, yani Amerika'da 6'sında orada? oynuyor Biz Bizde de 7'sinde, 7'sinde oynuyor Ama Amerika'nın 6'sı bizim 7'miz olduğunda aynı gün oluyor E yani işte tamam Daha ne istiyorsun Hiç, Hiçbir zaman güzel. bizim 6'mızda Amerika'nın 6'sı olmuyor sırf ki Sırf bu yüzden hapis yatan insanlar olabilir Game of Thrones'da dünyanın yuvarlak olduğunu ispatladı o zaman yani en, Evet doğru en güzel şekilde. Hala inanmayan varsa Hem dünyanın yuvarlak olduğunu hem de Ay'a çıkıldığını Bence gösteren bir dizi Ve ekonomi konusunda da mesajlar verecekmiş ee, ...popüler dizi... ...Gains of Thrones Games mu? Of ...Türkiye ekonomisi ekonomisi kundurma da... ...Dünya onu. ekonomisi hakkında... ...Dünya ekonomisinde en büyük 17. sıralarda bir ...herhalde bizden de bahsedecekler diye tahmin ediyorum... ...çünkü e, Sibel Kekilli zaten niye var? Her ülkeden bir ekonomik olarak bir kişi... ...zaten yani Sibel Kekilli için... ...paralelle diyorlar... ...hadi ya... Hı -hı. Tayvan'ı elinin içine almış. Valla bunu. bilmiyorum da bu sene çok bu dördüncü sezonda aksiyon aksiyon reaksiyon yani bunun deyimiyle acayip aksiyon var. Şehvetli sahneler Gates daha çok. Thrones'da... Ee, çok sıkıcı bir adam rolündeyim ben bu ara ee, kitabını okumuş adam olarak ne Ay, olacağını iyi. biliyorum yani hayatımda hiçbir şeyde de bu durumda düşmedim ama kitabında çok farklı şahallah bu söylediği paralel ya. Lannisters hikayesi şey değildir bu son sezon değil mi bu arada Senin dört, kitap 4 sezon değil mi yok canım bugüne kadar izlediklerimden gördüğüm bir şey ha, tamam. kitaptan bir şey vermeyeceğim ama kitapta böyle değildi abi <gülüyor> Ay provası oldu ya bu gece bürgeyi Çok zor dakikalar bekliyor Kaç tane hepsini okudun mu ya yoksa sen? İşte iki tane kaldı İki tane kaldı derken kitabın mı iki tanesi İki tane kaldı. de adam yazarsa bütün iki yazarsa biliyorum. komşuya gider iki alırız elde var bir Güzel yani şimdi aksiyon aksiyon Ve baya bir şey var yani bilmiyorum ben Yönetmenle sen açıklamasını Şöyle özetleyeyim ben size bu gece Olacakları aksiyon aksiyon Aksiyon aksiyon Güzel çok güzel. Yani özet geçmek gerekirse böyle bu, bu, bu şey iyiler kazanacakmış biraz biraz iyiler ön planda. Hep kötülük kazanıyordu biliyorsunuz. Valla <gülüyor> Game kötü? kötü önemli tarafı Fahir e, salt iyi ve salt kötü diye bir şey yok. Yok evet hep iyi taraflar Games kötü taraflar. Herkesin e, bir pist vicdanlı, tarafı var bir vicdanlık vicdanlı tarafı da. Tabii vicdanlı olanlar ve vicdansız olanlar diye var bir şey öyle bir şey var <gülüyor> vallahi da. yani. Onlar Hatta... da tek tek. Öyle bir grup falan değil mesela. Değil, değil, değil. Tabi bir aileye bakıyorsun vicdansız diyorsun. içinden bir vicdanlı çıkıyor. O aileyi programını aile Ama ben meşru kla Kral Geoffrey'nin taraftarıyım. Onu da baştan söyleyeyim. Herkes tarafını belli etsin. Affedersin şu sarı... Sarı Çiyan dediğimiz. Sarı Çiyan var ya. O da hakikaten nasıl özene bezene o kadar böyle irite edici... Hakikaten ya o çocuk ne yaptı? Allah'tan yapacak? çocuk... Ne ya Yani aktör olacaktı veya Seçimlere futbolcu olacaktı. Seçimlere değil mi? Ney? Burası of Thrones mu? Hayır, Joffrey. Joffrey seçimlere gireceğim diye açıklama yaptı. Şimdi bunu konuşsun benim halkım diye. Genç Thrones halkı. Nasıl ya şey karakter mi seçimlere giriyor yoksa Yok, sivil oyuncu? Mi? Sivilde. Sivilde seçimlere giriyor. Sivilde seçimlere giriyor. Ne üniversite de. şey Her sen, sen ato... atılabilirim demiş. Hadi bakalım. Joffrey var mı o kadar Joffrey? Yani sırf Joffrey'nin Oyu mu? Oy mi? oranı mı? Hayır canım ya kaç yaşındaki? Tabii canım yine şöyle. Var yani. ya en az 40-45 var. Kaç yaşında? Allah Allah yani. Doğru. Herkes şaşırdığına göre bu konuyu <gülüyor> kapatabiliriz. <gülüyor> erken girmiş yani onu diyorum ben. Erken. Bana biraz erken. Sen okulunu bitirsin. Ondan sonra ben siyasete girme demiyorum. Sen gene gir siyasete. Ama önce okulunu bitir. Yani hiçbir babası yok bu adamın. Böyle anası yok konuşmuyorlar böyle. Okulunu bitirdikten sonra sana en iyi yerli arabayı Sen alacağız bir... diyen bir büyüğü yok herhalde. Yok herhalde. herhalde. Önce, önce okulun. Ama yani, siyasete girme diye şey yapan çok Siyasete girme şey demiyorum ben sana. Sen siyasete gir ama önce okulunu bitir. Diploman ha. elinde bir bilezik Bilezik olarak kalsın. Sen gene yapmak istedin ya muhterem. Niye böyle şey yapıyorsun? Ay bu da güzel oldu güzel. Valla Oktay adeta bir şey oldu. Tabii onu da ee... verelim. Ee, ondan sonra e, bir de şeyi verelim. E, France. Aa ne oldu Madem Neşetel bahsettik. Valla diziye de... de bahsedelim. Ee, öldü Jennifer, Birisi kesin öldü. Bak ben yüreğimi kesin hissettim. Kesin birisi öldü Frens'ten. Ben tekrar tek bildiğim futbol konusuna dönmek e, istemiyorum. Daha Yok, o şey duruma France dönmeye çalışıyor. Açtık. işte. daha ne istiyorsun? Frens. söyle sonra evet. o 5-0'la yenilgiden sonra kapandı mı? Yok. Bir daha hiç duymadık çünkü de ondan. Maçın iptali için dava açtılar ya. Ha, öyle mi? Sürüm sürüm süründüreceğiz Goller diye. Goller tekrar sayılsın demişler. İşte i̇lk maç ne oldu biz? ilk maçı hatırla. Noşitel Samaks'a. Noşitel bize 3 tane attı. Güzel. İkinci maçta biz kaç attık? 5 tane attık. Kim çıkması gerekir? Galatasaray. Bravo. Ama Ve ne oldu? Masada ne oldu? Masada, masada ne ilk oldu? başta Noşitel Samaks Galatasaray'ı ne yaptı masada? Ne yaptı? Hesabı masaya... <gülüyor> <gülüyor> Masadan, masada masa, masa masa masa kazanır. biliyorsun böyle durumlarda ne kazanır Kasa masa kazanır masa neyleriyle yendi masa örtüsüyle ha. masa B üstü setiyle hangi, masa ayaklarıyla futbol sahada bitmedi nerede şey oldu masada ne yapıldı ne yapıldı hesap geldi ödendi Alman usulü ödendi. İsviçre takımı mıydı Neoshetel İsviçre. Ne? O zaman neden Alman usulü ödendi bunun da hesabı verilmedi. Ama sonrasında Baba ne oldu? Alman olduğu Alman için. Sonrasında ne oldu ya Saray? Ne, ne oldu? Bileğinin O hakkında... masa oyunlarını ne yaptı? <gülüyor> ne yaptı? Oynadı. <gülüyor> Kutu oyunu mu? <gülüyor> ne yaptı? Hakkını aradı. Buna çok fazla ne dosya yap? açma bugün. Çok, <gülüyor> çok dosya açtık <gülüyor> ya. <gülüyor> <hakikaten>. çok fazla. <gülüyor> ama kendisi <popadı>. istedi. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> tekrar <gülüyor> şey yaptı. Ben Neoshetel kapandı mı o yenilgiden sonra? Kapanmadı. Kapanmadı. Yok yok şirketi kapattılar. Şirketi devrettiler. Devrettiler. Ama iyi de yeni yeni sahipleri de iyi birileri diyebiliyoruz. <gülüyor> Çok iyilermiş ya. Bir daha bak dikkat edersen Nöşet El Samaks'ı bir daha hiç görmedik Avrupa Evet kupalarını. onu diyorum ben. Duymadık. Işte. Yani halbuki Galatasaray Her sene her sene. Hep her sene gidiyor. Gebi'nin hakkıymış demek ki, ki Galatasaray'ın Galatasaray hakkıymış. Zaten bu da gösterdi en güzel. Netleştiremediğiniz her konu modern sabahlardan itinayla netleştirilir. Böyle tereddütte kaldığınız konular varsa uzun uzun konuşup karara bağlamaya biz hazırız. Ve Frans diyoruz son olarak. Bir kez daha Frans e, diyoruz. Ne oldu? Kim ölmüş Frans'tan? Frans'ın Türkçe Hemen. adı sıkı dostlar mı ya? Tabii dostluğun Hı -hı. böylesi veya sıkı dostlar. Sıkı sonuçlu. dostlar mı? Tabii. Evet. Pek çok filmin Doctiles. ve dizinin e, şey, çevrimi zaten böyle biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> sıkı dostlar. Sıkı. Frenz parantez içinde sıkı dostlar. Almancası DuckTales. Dizi olunca çünkü Türkçesi yazılır. İnsan olursa yaşı yazılır. Parantez içinde Broadway'de müzikal oluyormuş. Aa ne güzelmiş. Çok güzel. Vallahi çok güzel haber. Çok güzel. Jennifer Aniston'un girişimiyle e, müzikale uyarlanan yapım 2015 yılında Bu Jennifer Aniston çok girişimci ya. Bir sürü evlilik girişimi sonuçsuz kaldı <gülüyor> ama yani iş hayatında bayağı girişimci bir Herhalde bizimkiler oynamayacak. Hep öyle şeye çıktı ama karşısına. Evet hayır. ya hep yani. Yamuk yumuk herifler çıktı. Acaba Brad Pitt'le böyle bir şey. Bence Jennifer. Yamuk yumuk derken yani bulunduğu yıl bulunduğu yaş itibariyle. Değil değil. Her erkeğin bir yamuk olduğu dönem döneme, vardır Hep evet. o döneme Onlara denk geldi. Onlara geldi Jennifer. Brad Pitt'in den de çalkantılı yılları. Hay Şimdiki de, Brad Pitt olsa vallahi. Wow pihi wow. Ya, pihi diye geçtiğimiz. Müzisyen arkadaşı, arkadaşı Shirley Crowe'la görüşerek projenin çalışmalarını başlattı. Ne güzel birbirlerinin arkadaşları. Ne güzel Çok arkadaş Çok değerli arkadaşım Shirley Crowe. E ee, bir arkadaşının adı neydi? Bir tane daha öyle arkadaşı var, Shirley Crow. Şinayeti Beyin. He, Şinayeti <gülüyor> Beyin. Kibariye'nin adı. Elanis Murraysetle beraber. Bunlar Kibariye'yle kanka. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Allah benim şarkı başladı diye radyosunun sesini açanlardan. Küfür yemeyi gözü alarak. Devam ediyoruz modern sabahları hiç merak etmesinler ilerleyen dakikalarda yine dinleyeceğiz bu muhakkak, öyle yabana nece, atmayız. Yani bu şarkı da zaten yabana atılacak bir şarkı da değil. Buyursunlar ee, efendim. Dünyada muz alarmı verildi. Birleşmiş Milletler Tarım ve... <gülüyor> muz, muz alert! Muz alert! Muz alert! Valla hakikaten. Muz alert diye mi? Muz alert diye mi? mı? Oh, şey gerçi muz diyarlarında alarma alarma diye varmış. Alarma diye, var alarma şey. diye e, geçer. Dünya genelinde 400 milyon kişinin ana besin maddelerinden biri olan muz 400 Nasıl? milyon... Yani mesela sen en son ne zaman muzu yedin? Ben çok muzu yemen... Ya ya, ya <gülüyor> yani sevmem anlamında mı? Yemem anlamında mı? Yani. Ee, bir saniye parmak kaldırıp söz isteyen arkadaşımıza dönüyoruz. Söyleyin arkadaşım buyurun. İki. İki. Bak adam ne güzel söyledi. İki gün önce yani. Yani iki gün önce. iki gün önce. Demek ki o 400 milyon kişiden biri de sizsiniz. Bir ben bir kaynağı olarak düşünmüyorum ben muzu. Siz ne olarak düşünmüşsünüz? Sev kaynağı. mı? mi? Zevk kaynağı. Öyle sağda solda açıklama vermeyeyim. Zevk kaynağı diyince vermeye. muzun nasıl kullanıldığı konusunda şeyler olur kapalı. Evet yani onu sağda solda yani açıklamalarda yapmayın. Yerken yani çok da güzel böyle. Siz musiklik olarak mı yiyorsunuz? Ağzını döndüre, döndüre döndüre zevk alabilirsin. Lokmana. <gülüyor> Çıvata, çivata, batağa <gülüyor> batan. Oktay şey demedi. o 400 milyon kişinin karşısına 800 milyon kişilik bir grupla çıkabilirim ben. Bu muzları böyle yemeyeceksiniz kararacaksa bir daha almıyorum diye 800 milyon kişiyiz. <gülüyor> Kararıyor değil mi? Öyle bir Kararıyor vallahi. Bir muzun. daha almayacağım. <gülüyor> dolaba mı koyuyorsunuz? Yok. <gülüyor> Yo. Bir de böyle bir 200-300 milyon kişilik bir ekip var öyle. Ya biz de dolaba koyduk gene karardı diye. Ama orada da bir 700-800 milyon kişilik bayrı bir, bir kesim de şey diyor. Muz zaten dolaba konmaz ki. Dünya karışık ki bunlar arasında geçişler de var yani 1 milyon 100 1 milyon 900 bin kişi falan da o zaman bu tartışmalara aldırmadan muzu keyfine bakan adamlar mı? Valla şimdi orada şöyle küçük bir kitle var ee, bir 100 milyon kişilik bir kitle var onu biliyoruz o kitlede şey yeşil e, buzun yanına elma koyarsanız güzel olgunlaşır. Tam 1800 Yok öyle yapıyoruz öyle de. kararıyor. Bizim orada da böyle bir tane sepet var. Elma mı var içinde? Elma, e ondan kararıyor? Elmayla muz yan yana konmaz. Hayır portakalla konur mu? Konur. Ben çünkü hiçbir konuyu bilmiyorum. <gülüyor> ee, portakalla biz yan yana koyuyoruz. Aynı. Olur, ya, olur mu? Şimdi yeşil muz alırsan yanına Hı -hı. koy elmayı. Yani yeşil muz dedim bayağı yeşil yani. Yok, öyle sarı. Şey diye, sarı almasan Ben yani muhtemel... sadece benim durumumla sadece... ilgileniyorum. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Öyle yani çok yeterince olgunlaşmadığını gerekiyor. düşünüyorsan ve daha ivedi bir çözüm arıyorsan yanına kobe bir tane İl elma Oy evet. bir tane elma muhterem. Aynısı peki avokado için geçerli mi? Avokado da maalesef. Peki yeşil elmayı yemesek de almak zorunda mıyız? Kırmızı mesela ben tercih ediyorum. Fuji. <gülüyor> ee, onu koysak Fuji derken? Stengir mi? Yok. Fuji. Elma Fuji. Elma Fuji. Ben de Starking o, severim İşte Engir hiç görmedim. Resmen Genzon Tros gibi konuşmaya başladınız. <gülüyor> bunlar ne ailelerin isimleri mi? Starking ailesi. Yok ya Antalya'da yetişen elmaya Fuji diyorlar. Bir de Anamur. Al Almanya'da aman. Antalya'da Alm yetişen şey niye Fuji diyorlar ya? Ne bileyim. Çünkü Japon mahallesi var orada. Onun arka tarafındaki arsalara biz orada yetişenlere Fuji deriz genel. Bugünlerde yok mu ülkemizde artan bir zebze meyve fiyatı ya? Bugünlerde... Bir, şu da rekor kırdı falan diye. Yo valla ben Engin Arar 2 liradan giriş yaptı bir yasaya onu gördüm. Ee, bu arada dinleyicimize olan sözümüzü tutalım da. Şöyle tatlısından, duz... gerçi dinleyicimizin adını önce bir hatırlayalım. Yok, kayıtlı ee, onlar hepsi, hepsi çıkartalım. Kayıtlı. Şimdi muzla ilgili konuya gelince bir mantar türü. Nasıl ki arılar yok olunca bal ve... Ne çıkıyordu ya arılar yok olunca arılar yok olunca her şey yok oldu. Ha, Polen oluyor. Polen taşımıyorlar. Polen gibi. taşımayınca her şey <gülüyor> Sadece bal değil. Üç... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Arıya bir bal kaynağı olarak bakmıyoruz. Evet yani onu bir şekilde yaparız ee, buna o zaman şöyle diyeyim Muz konusunda da öyle bir şey Dünyanın sonu gelebilir e Yani bir masamda aslında... 400 milyon sinirli adam olacak Evet bir de muz sakinleştiriyor biliyorsunuz içindeki bir Hadi madde ya. sayesinde ee, Ne olabilir? Esas bacak kas ağrılarına iyi gelir Magnezyum kaynağı Magnezyum, Magnezyum kaynağı Evet bu içinde bir mineral deposu ee, Yetkililer 43 Çocuklar bugün yayından sonra birer muz yiyelim mi? Bir çılgınlık hedef. Valla bu sezon... Yerim tabii ya bir ara bizim ismimiz biliyorsunuz. Muzlu anlıyor. Evet. Mu yani o, bizim Allah, bizim de, o günleri. Evet. Yani bizim sembollerimizden biridir. Bizim için önemli bir semboldür. Ee, şu anda hakikaten yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bir mantar hastalığı yüzünden e, dünya çapında bir yardım kampanyasıyla herkes... Ben burada başlatıyorum. Sizden birer 50'şer 100 kaç lira var üstümüzde şu anda? 12 lira var. Sen, on, sen 10 lirayı ver. 2 lira kalsın sende yol parası olarak. 55 lira. 55 lira. lira vereyim Yok sen 55 lira ver Senin zaten seçeceğim? bir 40-45 <gülüyor> lira borcun vardı Yardım kampanya sevgi Öyle tamam. mi senin iki çocuğun var zaten Sırf oradan ben Onların geleceğini düşünerek zaten Bu adama ondan indirim yaptık Şu anda kampanya başladı Kampanyamızı sizde erkenden muz destek Muz ağaçlarına olun. mı dadanmış mantar? Mantar muz ağaçlarına dadandı. Bu sezon eğer muz yemezsek o kaç yüz milyon, dört yüz milyon sinirli adam, adam kadın. Bacaklarına ağır girer. Kramplı abi. bir de onlar şey Kramp gibi olacak. Oluyor, evet. Walking Dead gibi. Ya, o çok korkunç bir şey. <Gülüyor> yani yavaş yürüyecek ama hedefini ben hiç sapmadan yürüyecek. Yavaş, aksak ve sinirli adımlarla gelecek. Ve bu dünyanın bir paralel evren daha oluşacak biliyorsunuz. Ne oldu? Evrende bir sıçrama oldu. Bir sürü bir sürü. Hakikaten sıkıntılı insan e, inşallah bu 2014 bir an önce geçer de i̇nşallah. bu sıkıntılardan bir an önce kurtuluruz. Sen duamıza katılmadın Ege inşallah demedin. Sen 2014'ten çok mu memnunsun? Yo, Yok ben de... Şey... <gülüyor> ne diyeceğimi bilmiyordum? Memnunum dese bir, bir duruma girecek memnun değilim dese bir duruma girecek. Yani ben Zor destek oluyorum tabii canım muz üreticisinin muz yiyicisinin her türlü derdi benim de derdimdir teşekkür <gülüyor> ederim. Her türlü derdim. Beni dertin, gelsin. Benim derdim diye Ege. Gerçekten... Sana gelen bana gelsin diyorum tüm muz üreticilerine. Uluslararası Gençlik Vakfı Strateji ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'ni biliyorsunuz. Biliyoruz. Bilmez miyiz? Ne yapıyorlar onlar? Nerede? Uluslararası Strateji. Nerede? Uluslararası O cinnahta strateji. mıydı? Yukarı çıkarken sağda. <gülüyor> Vallahi doğru ya. Çünkü orada her şey orada olabilir. Bence Karışık de. ya. gözünü evet. Gözüne gözüne Tam geliyor. Tamam ama üstünde değil. Yeşil ışık. Kesen sokaklardan Esenlerden birinde. birinde. Çıkarken Saadın üçüncü ya da dördüncü sokak. Çok teşekkür teşekkürler. Güzel yani tarif verdi Fahir. İlki e, bir iki gerçekleşti gençlerin mutluluk ve sorunları hakkında geniş kapsamlı bir ne yayınlamış olabilir? Araştırma. Rapor Kitab. yayınlamış olabilir. Ya. Bravo ikisi Benim de doğru. De çok, ya. çok çok ikisi de doğru. E, dünyadaki genç nüfusun yüzde yettişkinin dahil olduğu 30 ülke. Hı hı. E, efendim sorulmuş. Mutlu musunuz mutsuz musunuz? Api or an api. Genç adama sorulmayacak soru. Nereden bilsin o mutlu olup olmadığını? O her şeyden Niye nasıl? Niye abi ya? Dakika, öyle ki. bilirler ki. 15 dakika sonra başka yani ruh hallerinin çok değişken olduğunu düşünerek. O şunki bir hormon fabrikası. Ee, neyin çikolata fabrikası vardı? Charlie'nin Charlie hormon, hormon fabrikası. fabrikası. <gülüyor> yani o yüzden çok fazla da şey yapmamak lazım. Yani inişler çıkışları 12, çok. 12-24. Yaş alınlarında. Ya diye başlayan adamlar yani. Eğitim. Sağlık. Sivilcesi çıktı, mutsuz sivilce indi, mutlu olabilir yani böyle bir şey de var. Sivilceyi de bu başlıkların bir tanesine sokabiliyorsa o ne konuda var? da konuşma hakkı var. Eğitim, sağlık, iletişim teknolojileri, güvenlik ve ekonomik durum. Ekonomik, evet. Gibi gibi 40 tane kriter e, üzerinden. Bu adamlar ona çok iyi dayanmışlar o kadar 40 soruluk vakitleri var mı? Hakikaten Ya onun dershanesi var mı ya bu? ankete hazırlayan yani dershanesi Dershane olan mi? ülkeler var. Dershanesi olmayan, olmayan ülkeler var. Var olup da sonra olmayacak olan ülkeler de var yani. ya Hazırlıksız bir sınava girmiş oluyorlar çünkü Türkiye'deki gençler. Olsun onların da devletleri bir şekilde halleder. İlk sırada hangi ülkenin gençleri olabilir? En mutlu yüzde En mutlu Hangi mi? ülkeler var bilmiyoruz ki. Kollanda. Brezilya mı? Brezilya mı o kadar? Ben, ben size şey yapayım. Kuzey Kore. Kuzey. Ben sana bir ee, şey söyleyeyim mi? İlk fix. ülkeleri sayıyorum ben. Size için bir tanesi en mutlu İngiltere, Almanya, İsveç, Avustralya. Rusya, Türkiye. Kuzey Kore diyorum ben. Çünkü ben, orada telefonlar ucuz olduğundan gençler en güzel telefonlara en ucuz fiyatla ulaşabiliyorlar. Bence de Kuzey Kore. Zaten yani e, ne kadar mutlu oldukları hem yüzleri... Ben o Kuzey Kore'de böyle hani şarkılar söyleniyor hep beraber. Karabarık karabarık sosyal ortamlar evet, yaratıyorlar Saç taraçlarına ya. gidiliyor hep beraber. Hep beraber. Valla orada görüldü... Okula da... berber geliyor olabilir mi Kuzey Kore'de ya? Gelir. Okula berber geldi. Bir mutluluk şeyi... <gülüyor> bir mutluluk diyarı Kuzey Kore. Okula berber geldi. Nijerya en mutsuz e, gençler Nijerya'da yaşıyormuş. Kendilerini en mutsuz olarak tanımlayan gençler. En mutlular Kuzey Kore mi ama? Yok Avustralya. A -a. Kuzey Kore üçüncü ama. Biz Nijerya genciye canımız çok sıkkın. Ne oldu Nijeryalılar neyiniz var? Nijerya genci <gülüyor> taklitlerimiz evet. Ve okay, onunla konuşan genç abiler. Evet. Mizan seniniz için tabii Nijeryalıların de. şeyi yoktur. Onların masalcı ağzı. Nijeryalının tadı yok. Vallahi işte tadı yokmuş. Ee, ve e, işte İsveç geliyor Avustralya'dan sonra dünyanın en mutlu gençleri Avustralya'da. Avustralya <gülüyor> nasıl bir mutluluk sonra var ne? Sonra İsveç. Benim. Sonra Kuzey hep Kore. Surf, Abi, hep Surf hep surf. O kadar surf yaptıkları. Temi Saba. Bumenang. Dışırdı. Dışırdı çalıyor dijiri dursun atıyor bu merangını. gitti gitti işte akşam güneşi geldiği zamanda bir sörfünü yapıyor dalgalarda oh, oh mis döndü kangurusunu seviyor bence biraz uzaktalar ya şey yok öyle komşuları yok bunu şöyle oldu sınırımızda şöyle oldu onun en büyük derdi vay gene develer çoğaldı onları bir azaltak mı azaltak vay gene kangurular üç kişiye saldı doplanın giriyoruz kangurulara Acaba burada şey var mıdır? Eskiden hani ayı oynatanlar vardı ya. Evet. Ayıyla güreş diye bir şey de vardı. Çocuklar dansı seviyordu, Mahallenin bazı abileri güreş mi tercih ediyordu? Evet. Bu kanguruyla boks diye bir şey var mıdır? Vardı canım. Hissetmedim. Televizyon Vardır da Avustralya'da kanguruya yumruk atmak yasak. Çünkü Avustralya'da yani, yani kanguru sana vurabilir. Nasıl Sen... mesela köpek balığını öldürmek yasak? Belli bir dosyeni Dubalı... öldürse de. Nerede? Du... Avustralya'da köpek balığı öldürmek yasak mı? Dubaların öteki tarafına geçtiğin zaman sen suçlusun. Kıtasallığı onların çünkü. Ha, Avustralya'da e değişik kurallar var. Faiz. Çok güzelmiş ya. Evet. Ama sen dubanın bu tarafına gelen köpek balığını istediğin Güzel gibi burnuna falan böyle tak tak tak yapabilirsin. Köpek Geçirebilirsin balığı. yani. Köpek balığı ile mücadelede buruna vurmak biliyorsun. Evet. Yani bir şey ediyor mu acaba kimseye, o? Da? Öyle söylenir. Vallahi karşı karşıya karşı karşı kaldığın mücadelede de öyle. Ya gözüne parmak sokacaksın veyahut da burnuna doğru Sağlam 2-3 tane. parmak sokma diye bir şey var mı ya? Var şöyle mesela var ya mesela düşmanının, hısmının böyle kafasını tutup Boğuşmadan. böyle... Boğuşmadan. O köpek bağının kafasını baş tutamazsın baş... ki öyle iki elin arasına. Yani tutabildiğin kadar yok. Zaten <gülüyor> sırf ağız. Sırf işte ağız ağzına denk getirmeyeceksin. Onu Or gözüne denk getireceksin. E, sırf ağız diyorsun burnuna da vurmak şey. ona inşallah... Ve burnu önde ya. Çok güzel bir şeysede burnu önde çünkü gözler geride olduğu için adam aklı. Orada daha kolay. Yani yanlış bir şey vermeyin tavsiye tabii ki, vermeyin Tabii ki. Tabii ki. Ve e, bu raporda. Ya da boş böğrüne tekme diyeceğim bitecek. O da döşüne. Köpek balığının döşü olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. En hassas o, noktası. O da zor suyun içinde. Döş ayağını... ve başta şey oluşur zaten Yunus. Evet. Ve köpek yunus. balığı. Lütfen. Yani bir benzer çünkü. Kaderi benzemesin. En şaşırtıcı sonuçsa şaşırın. Rusya. Ana Aa! ya. Yüksek gelirli bir ülke olmasına karşın gençlerin mutluluk sıralamasında 25. sırada yer alıyormuş. Hayda Rusya ne zaman abi. yüksek gelirli oldu ya? Orada biz hep şey diyebiliriz. Onların maaşları. 100 dolar, 150 dolar. Kişi başına düşen gelir yüksek ya. <gülüyor> Gorbaçov öncesi fayrı öncü yorumlar. Hayır o zaman daha düşüktü. 20 dolar, 30 dolar. Gorbaçovdan sonra takip etmeyi bıraktım. <gülüyor> ya ne zaman artık? Bayağı iyimiş yani. <gülüyor> Aa. Türkiye ülkemiz kaçıncı sırada? 40. 30 ülkenin olduğu ha, 17. bir listede. Vallahi bravo Fahir gençlerimizi çok iyi tanıyorsun. Niye yok? 18. sırada. Türkiye ekonomisinin 17. sırada olduğuna inanıyorsun da. Türk, Türk gençliğinin, gençliğinin niye bir 18 numarada olması gerektiğini düşünüyorum. <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar. Radyo Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Walk and Walk'tan iki kişilik yemek kazanma şansınız var her sabah olduğu gibi. Bu sabahki yarışmamız kolay bir yarışma. Sadece şöyle bir dönüp telefonunuza bakmanız yetiyor. En son neyin fotoğrafını çektiniz diye soruyoruz. Akıllı telefon sahipleri çektikleri fotoğrafları bize gönderebilirler. Akıllı, akılsız hiç farkı. Her telefon hemen hemen çekiyor. Çekiyor artık, artık vallahi Bu yani, taraf yani. çekmeyen telefon kalmadı. Yani. Fotoğraf çekmeyen telefonu varsa da fotoğraf makinesine bir baksın neyin fotoğrafını çekti diye dinleyicimiz ve bize anlatsın veya fotoğrafı et modern sabahlara göndersin Twitter'dan. Telefonumuz 210 30 30. En son neyin fotoğrafını çektiniz diye soruyoruz. Ben de kendimi bir de bir kontrol edeyim. Vallahi ben de çöpeyim, kendimi kontrol Sen ediyorum. Sen de büyük ihtimalle bebek fotoğrafı vardır. Ne olacak şimdi? Yani yok Vallahi ya olan... bebek ya yemek fotoğrafı var bende. <gülüyor> Oktay çok keyifli sohbet Ay, bunlar ediyorduk. Bunlar tam yemelik. Yokken... <gülüyor> ne oldu ya? Ben bazen artık bazı şeyleri unutmamak için de telefona çekiyorum. Bazı şeyleri unutmamak için gülüyorsun gibi geldi bana. Bazı şeyleri unutmamak için de güldüğüm de doğrudur. Mesela bana bunu ne günü sorsaydın, cuma günü sormuş olsaydın, cuma akşam saatinde sormuş olsaydın, değerli abonemiz, numaralı EDSL hattınızın diye o numarayı unutmamak için çekmişim ben. Mesela en basitinden küçük bir örnek yani. Günaydın efendim. Günaydınlar, yayınlar. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Burak ben. Burak Bey. Doğrudur. Doğrudur. Hoş geldiniz Burak, Burak Bey. Bey. Hoş geldiniz. Hoş, Size hoş, nasıl hoş, yardımcı hoş. olalım Burak Bey? Ne istersiniz? Ben bir şey istemiyorum. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Bah, gözü tok bir dinleyici bizi ne kadar memnun etti. Burak Bey neyin fotoğrafını çektiniz en son? Ya, dün akşam çektik. Ee, bir Haylas kedimiz var. Haylas kedi o, mi? Kedi fotoğrafı. Kedi fotoğrafı. Kedi. kedi fotoğrafı. Adı ne? Kendisini yaptı izleyiciler. Lokum. Lokum. İnternetteki <gülüyor> milyonlarca <gülüyor> kedi fotoğrafına bir tane de siz ekleyin o zaman. Değil, değil. Kendisine ait bir fotoğraf değil. Yaptığı icraata ait bir fotoğraf. Ha yani Ne yani? yaptı? Dün akşam banyoda rafın üstünden bu diş fırçası, diş macununu koyduğumuz ha, evet. bir şeyimiz var. Zımbırtımız var. Onu lavabonun içine düşürmek suretiyle lavaboyu kırmış beyefendi. Lavaboyu mu kırmış yoksa o zımbırtıyı mı kırmış? Yok zımbırtı kırılmamış yani. yani şey lavabo var. kırılmış. Ya, lavabo kırılmış. Böyle bayağı bindiğiniz bir avuç kadar bir kırık var isimle. Oza hasar Eseride... tespit fotoğrafı diyoruz biz. Doğru mu Kesinlikle. Burak Bey? Hayır bir de yanında duruyordu aynı yani. Kırığın içine kafayı da böyle bakmış hani bu nedir vesaire diye. Ama yani o esnada yakaladık. Eseriyle beraber. Şu minoş ya <gülüyor> canım benim. <gülüyor> Size bir 250 <gülüyor> 300 milyona mal oldu deseniz ya. <gülüyor> <O da ben gülüyor> Ay lan. Yapamazsınız. Yatırım markete gidiyorum şey. Moa'de şey gidiyorum şey. Işte. Ay ne kadar iyi kalplisiniz ya hakikaten. Sinirlenmiyorsunuz böyle şeylere değil mi? Ay sinirlenecek bir şeyim kalmadı. Evde kırılmadık bir şey kalmadı çünkü. Yani eşim Özene bezene bir yerden, hatta İzmir'den bir kupa almıştık. İzmir'den etaydı. kupa mı alıyor eşiniz? Ya gitmişken gördük hani abi çok güzelmiş alalımdır. Aldık geldik, bayağıdır bayağı duruyordu. Beyefendi böyle iki pati hareketiyle onu kırdı. Efendime söyleyeyim kırmış, bardaklarımız... Ya kedinizde yani... biraz psikopatlık olabilir mi? Yani çünkü insan olsa genelde... Baya baya psikopat, paralel kedimizin bana vermiş olduğu diye <gülüyor> zannedip kendisi... Peki geçmiş Bakan olsun bırak Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Minnoş kedi fotoğrafları. Kolay gelsin. E, e onu lütfen bir bir yere yükleyin. Ama nereye yükleyin? Haylas kedinin bile... böylesi. Evet. Ama o, bu fotoğrafın e, altında yazılacak. Ne diyecek? Yazı. Yani ne olarak yükleyeceksin bunu? Haşhaşla. İşte Haylas kedinin böylesi. Haylas kedinin böylesi. <gülüyor> Ayrıca'nın bunlar çok sevimli. Bunlar o... tam yemelik de olabilir. Evet. Şu anda akıma geldi. Yani... Bu çok güzel buldun ya onu. Çok Bu, Burak Bey nezip bir insan anlatıyor da böyle hani böyle ne kırdım diye bakıyor diye bence kırmış ondan sonra da psikopat gibi iyi sigarasını İyi düşmemiş. Ay, ben ya. ondan da korkuyorum kedinin lak diye şurasına girse vallahi oraya çıktı öyle bir kedi vardı Allah. komşumuzun kedisi öyle şeyler oluyor evet bu kediler bir şey devirdiğinde ilk önce olay yerinden hemen bir koşarak kaçıyorlar sonra dönüyorlar değil mi ne yaptık diye. evet evet yani psikopat da olsa tabi zaten ilk olsa... başta bu olayı kim yaptı diye bakarsan etrafta kedi varsa bakan izleyen kedi muhakkak kedi yaptığı şeye tekrar gelir Kedidir, kedi olay yerine çıkma. tekrar gelir yani dün ağlatlı belde top oynuyorduk biz alim bir şut çekti bir masaya gitti hı hı. orada oturanlardan masada değil de işte yani bir grup yerde oturanlardan birinin üstüne gitti o topun oraya gitmesiyle Ali'nin yok olması o kadar çabuk oldu ki. <gülüyor> <gülüyor> topu almaya da ben gidiyordum böyle. Yani çok güzel bir taktikle nasıl yaptıysam bilmiyorum da hiç bakmadan topun çarptığı adamlara gidip topu aldım ama Ali'nin kayboluş hızını görseydiniz yani. Böyle vurdu yanlış yere gittiğini gördüğü anda pey o diye roketledi. İşte kediler de öyle Çocuk içgüdüsü abi. Çocuklar biz Çocuk kediler işi. Çocuk içgüdüsü hayatta bırakır. Hayatta tutar. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Kimle Gökçe, görüşüyoruz hanımefendi? Gökçe Altunhan ben. Gökçe Altunhan mı? Gökçe ben. Gökçe, Gökçe Kısaca Gökçe deyin ya Allah soyadıyla hiç birbirimizi yıpratmayalım değil mi Gökçe Hanım? Evet evet. <gülüyor> Neredesiniz Gökçe Hanım? Bilkent'teyim şu anda ofisteyim. Ofistesiniz ne tip bir ofiste çalışıyorsunuz? E, tepe'de çalışıyorum ben. Tepe Hombağızları'nın genel müdürlüğünde. Genel, genel müdür mü? Sayın genel müdürüm. Ben böyle şeylerde etkilenirim. Bana genel müdürlük demeyin. Yani biliyorsunuz. Şu anda tişörtlerimizi ilikledik. <gülüyor> Nasıl yani. yaptığımızı sormayın. Bağla. ön tarafımızda böyle birer... Memnun musunuz oluyor. Gökçen Hanım? Işin İşinizden ben. memnun musunuz? Memnunum çünkü Bilkent'te olduğumuz için. <gülüyor> <Bilkent'ten> Memnunuz, çok... <gülüyor> ben şey diyeceğim. Memnunum çünkü şu anda yayındayım. Çok seviyorum işimi. <gülüyor> Buradan da duyururum diye. Şimdi Güzel. sizde düğün sezonu başladı nedir? Heyecan var mı böyle ekstra Havaları işler Havalar ısınıyor çünkü. Nedir? Yok heyecanım yok. Heyecan yok. Hiçbir şekilde yani iş konusunda heyecan var mı işte? Hani sezon geliyor. E var. aynen aynen sezon açıyoruz. Çünkü sizi bir tek iş konusu heyecanlandırıyor ve Bilkent'te olmak heyecanlandırıyor anladığım kadarıyla. <gülüyor> evet işimi seviyorum. İşinizi sevdiğinizi defa yani müşteri... de kalın harflerle. <gülüyor> Müşterilerle haşır neşir olan bir pozisyonda mısınız siz Gökçen yoksa böyle yok. daha arka... Hayır. Ee, sadece ürün seçimindeyiz. Hatta e, bazen seçtiğimiz ürünleri e, Gaga'ya gelip ben soruyorum sizce bu nasıl, iyi tepki alıyor mı falan diye. Gizli gizli ee, anketler mi yapıyorsunuz oralarda? Evet, evet aynen öyle. Hmm. Peki var mı değişik bir şey? Mesela fiskos masalarında yeni açılımlar var mı 2014'te? Be, evet, berjerlerimiz geldi. Taze, sıcak sıcak. Hmm. Ee, sıcak berjer. Yani, yeni bir <gülüyor> kalkmış yani yeni yeni. <gülüyor> evet. evet. Peki neyin fotoğrafını çektiniz en son? Berçer fotoğrafımı çektiniz yoksa? yoksa. <gülüyor> Hayır, e, az önce arkadaş, ben makyaj yapmayı çok e, beceremiyorum galiba. E, arkadaşım e, az önce bana makyaj yaptı hmm. ve ayna bulamadık ofiste, o yüzden e, gözlerimin fotoğrafını çekti. Bak böyle oldu makyajım diye. Ha, i̇şlevsel Aynen. selfie. İşlevsel, i̇şlevsel, işlevsel. Diyemedim vallahi. İşlevsel se selfie. <gülüyor> Selsel. Evet. Onu selfie bize sayılır. yollar mısınız bakalım? Olmuş mu olmamış mı? Tabii tabii gönderirim ben. Siz beğendiniz ben. mi yapılan makyajı? Çok güzel oldu. Ee, arkadaşımın ellerine sağlık. Onu kaydedin. Bundan sonra bir gittiğinizde bunu istiyorum dersiniz kuaförde falan. <gülüyor> aynen aynen. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güle güle. Telefonu ayna olarak kullanmak çok güzel fikir. İşte göz kapağının üstü olmasaydı onu hiç fotoğraf çekmeye gerek kalmadan da kullanırdı da. Demek ki göz, gözünü kapatmak durumunda değil evet. mi? Göz mahkeşinde otomatikman yoksa ne olur? bu. İçine kaçar. Oktay şeye geliyor mu fotoğraflar? Modern sabahlara da biz... <gülüyor> Twitter'dan, Twitter'dan mı? Twitter'dan, Twitter'dan dedi ki Demek gönderseniz... Ya, e, tabii ak, akıyordur onu şey yaptı. Esas oraya geliyormuş. Esas gözüm. oraya geliyormuş. Esas ana merkez üssü orasıymış diyorlar. Ve onlardan küçük bir albüm yapacağız. E, bir dinleyicimize de onu edeceğiz. Tamam. Günaydın Sabit efendim. Hayır mı? Günaydın. yayınlar. Çok teşekkürler. teşekkürler. Günaydın derken gerçekten günaydın diyoruz galiba yeni kalktınız. Yok canım kahvaltı yapıyordum. Afiyet olsun. <gülüyor> ne <gülüyor> yiyorsunuz? Ne var kahvaltıda? Standart. Standart kahvaltı veya kontinental. Ee, adınızı alabilir miyiz? Aa, ben Gülcan bu arada. Ya, Gülcan e, Hayır beyciğim hayırlı olsun ufaklık atlas bebek. Çok teşekkür Allah, ederiz. Allah akmalı babalı büyüteyim. Çok sağ olun Gülcan Hanım. Amin diyelim ne diyelim darısı sizin başınıza diyelim. Ee, i̇steyenlerin. İsteyenlerin diyelim. Ama çok güzelmiş bu ya. Aa, bak vallahi çok sevdim Gülcan Hanım. <gülüyor> Bunu darısı sizin başınıza, darısı isteyenlerin başına. Daha iyisi seviyorsun diyorum ya ben. Daha iyisi seviyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Peki Gülcan Hanım ne fotoğrafı çektiniz? Ee, şimdi hem en son ben Cumartesi akşam ben çok fazla fotoğraf çekmiyorum Benim telefonum öyle çok ak... fazla Akıllı bir telefon değil hı hı. Ee, Cumartesi akşamı e, Kardeşimin bir tiyatro şeyisi vardı böyle amatör tiyatro ile İlgileniyorlar hı. Ee, O günde makine yanıma almamayı, almadan Gitmişiz oraya e, oyun temsilleri vardı Makine falan deyince herkes şey diye Kafada <gülüyor> kuruladı <gülüyor> Silahı <Ş> almadan <gülüyor> silah almadan gittim neyse ki <gülüyor> Oynu beğendim de bari bir arıza çıkarmadım. Aynen aynen ondan sonra öyle olunca e, telefonla onun fotoğrafını çekmiş olduk. Ay, belki de. bir şeye benziyor mu? Yani bazen de insan da hani o güzel anı böyle yamuk yamuk bir fotoğrafla gördüğünüz zaman ay hiç böyle değil aslında. Çok güzeldi de işte bu böyle çıkartmış diye. Bütün suçu da onu ya. attınız mı? O dediğim de gariban yok. telefona. Yok şey şeyde gerçeği söyleyeyim oyun zaten komediydi. Bizimki de oldukça böyle kendi standart tipinin dışında bir tipe bürünmüştü. Onun için yani <gülüyor> çıkacak bütün fotoğraflar e... oyunun havasını uygun olacak yani. evet. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Sağ olun, canım. Teşekkür Hoşçakalın. Ediyorum. Afiyet olsun. Rica ederim Bir canım. Olun. canım. Sağ olun. Biraz Dinliyorum reklam de. dinleyelim. Ondan sonra hem Twitter'dan, Twitter'dan bakalım. gelenlere bakalım Twitter'dan hem de yeni fotoğrafya. telefonlar alalım. Neyin fotoğrafını çektiğinizi en son diye soruyoruz. Telefonumuz 210 30 30 Twitter adresimiz de @modernsabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Tünel siz sabahlar devam ediyor sevgili san severler. Welcome Walk yemek veriyoruz. Bu sabahki sorumuz en son neyin fotoğrafını çektiniz? Bizi arayıp söyleyebilirsiniz 213-30'dan .30 ya da Twitter'dan @modernsabahlara telefonunuzdaki en son fotoğrafı gönderebilirsiniz. Şu dakikaya kadar gelenler bir kedinin evde yarattığı zararın fotoğrafı, bir Hep tiyatro zarar, fotoğrafı, yani. bir de makyaj fotoğrafı bir var. Yalnız makyaj fotoğrafı ne kadar değişik hayatlar yani, yaşanıyor. Ama Twitter'dan çok var şimdi dinleyicilerimiz telefona gelecekler ama onlar gelmeden önce mesela Sen Akıtma yap hemen e, Akıtalım. Armağan Bey demiş ki vize dönemindeyiz. Son 14 fotoğrafım ders notu. Ders notu fotoğrafı. Ders notları da fotoğraf çekiliyor. Aa, çok güzel bir şey ya. Vallahi yemin ediyorum ya. Öğrenciyken ne, fotokopi... böyle olsaydı en birinci ben bitirdim. Vallahi yemin ediyorum. <Gülüyor> 9 senede ben kesin 8 8-8,5 senede mesela bitirirdim. Mert Bey e, şeyin fotoğrafını çekmiş. Diz mesafesi geniş e, dolmuş koltuğu. Diz mesafesi geniş dolgunmuş koltuğu derken o andaki mutluluğunu Allah rahat rahat oturacağım deyip hemen fotoğrafını çekmiş. Çok Burak da. Bey melek yavrusu galiba. Küçük bir hanfendi var. Onun fotoğrafını çekmiş. Ondan sonra kedi fotoğrafları var. Zeynep Hanım lahmacun arasına Adana. Onun fotoğrafını göndermiş. Bunu paylaşayım ben değil mi ya? Ve Bu tabii ki biraz e, sabaha uygun bir yiyecek olan. Ama hakikaten bak canım çekti ya. La, vallahi çok güzel görünüyor Faiz Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Burcu. Burcu Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz Burcu Hanım? Trafikteyim. Kolay gelsin efendim. Neyin trafiğindesiniz? İşe mi gidiyorsunuz? Neyin trafiği bu? İşe gidiyorum. İş, iş çok güzel. Ee, i̇şiniz rahat bir iş galiba. buçuk olduğuna göre ferah ferah. Çok trafik var. Yani trafik çok var. Ee, evet bugün. Bugün ama doğru tabii bugün bu arada eee Etemin duruşması var. Hı hı. E, ondan dolayı adliyeye giden e, Ankara evet. adliyesine giden yollar kapatıldı. Kapalı, evet. E, evet. Onun etkisi her olmuş yere Evet, her yeri etkilemiş. Olsun. Peki tamam Burcu Hanım neyin fotoğrafını çektiniz en son? E, dün incekte bir organizasyon vardı. Başka bir okul mümkün Hayır, Aa, onu. Evet. Biz biz de duyurduk onu hatta. Evet, sizde de konuklar geldi. vardı geçen hafta, evet. evet. Siz bakmaya mı gittiniz ee, yoksa organizasyonda mısınız? Biraz organizasyon, arkadaşlarım organizasyonda. Ben destek oluyorum sadece. Hadi biraz anlatın o zaman. Kısaca hemen. Ee, bir koopayetif üstünden gönüllü e, oluşumu. E, öğren öğrencileri bu sene... Eylül'de ana sınıfı ve 1. 2 sınıflarda sadece e, öğretime başlıyor. İhlet'de bir köy okulu e, tadilatı başlamak üzere. Evet. Hı -hı. E, çocukların daha özgür bir ortamda keyiflerini süre süre doğanın içinde eğitimlerini sürdürebilecekleri bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Böyle bir yerde de eğitim mümkün. Okul mümkün. Evet. E, evet. Amacı, Sözününün hedefi var değil mi? Evet. Evet. Peki başarılar diliyoruz. Şans diliyoruz. Bu sağlık emeği geçenlere diyelim. En son fotoğrafınız bu organizasyondan mı? Oradaki çocukların resmini çektim. Çocuk resimleri. Çekitlediğin etkinlikler oldu. Çocuklar hı hı. için, büyükler için bunlarla ilgili. Peki çok teşekkürler efendim görüşmek üzere. Sağ olun Burcu Hanım hoşçakalın size Sağ olun, kolay gelsin hoşça kalın. esas. Sağ olun. Esas kolay gelecek birisi varsa o da sizsiniz. Levent Bey bir anahtar fotoğrafı çekmiş. Anahtar değil en Enahtar. <gülüyor> Bacım Enahtar'ın... Kusura bakmayın ya ben birden beyin boşalması yaşadım. Yaşa yaşa boşver. Yaşa tabii canım. Anahtar <gülüyor> e, avcunun içinde. Büyük Artık hiç tepki vermiyorsunuz beyin... çok üzülüyorum ya. Hiç dur hayır yapma falan demiyorsunuz. Yaşa diyorsunuz ya. Bir zarif el... <gülüyor> O zarif el e, Levent Bey'in büyük ihtimalle. Onun benim, de, böyle... benim de ellerim ayaklarım çok zariftir ama ben son dönemde bu hiç çekmedim. Arkadaşına falan şey diye mi gönül? aktar bu mu? Onu çekmiş en son bilmiyorum. Öncesi sonrası yok. Sadece o anı görüyoruz. O an. O an. Ee, mesela. Hayır, bu, bu bunu çok güzel bir radyo programı yapabilir miyiz Oktay? O an diye. Yaparız tabii ya. Böyle Sen de anlatımcı fotoğraf, ol. Fotoğraf. Tamam olmadı. Şu, şu anda bir içim şey oldu falan. <gülüyor> Anlatımcıyı buldum ben galiba. Dün yaptığı muffinleri göndermiş Hande Hanım mesela. <gülüyor> Dün yaptığı muffinler dünde kaldı. Bugüne bayatlamıştır diyorum. Nutella'la hem de demişim. <gülüyor> Ondan sonra 3, 4, 4 tam muffin. Bir tane de parçalanmış muffin. Güzel çıkmadı ilk parti. <gülüyor> Parçalanmışlar ki yenmiş galiba. Ondan sonra Zeynep Hanım, Walk Walk'a e, yemek yerken bir e, Serey Hanım'ın galiba fotoğrafını göndermiş. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Aybike. Aybike. Aybike Hanım ona. sizin niye moraliniz bozuk? Herkes bir neşeli. Yo moralim bozuk değil mi? Yo bilakis o? bilakis <gülüyor> neşem yerinde. Buyurun efendim dinliyoruz. Ee, en son ben dün akşam bir arkadaşım dışarı çıkalım diye ısrar etmiş. Tamam. Bir şey sorabilir miyim Aybike Hanım? O Bir arkadaşınız erkek mi? Ee, erkek ama grup. Niye peki bir, bir şey soracağım bu erkek olduğu zaman hep bir arkadaşım diye geçer o. Ama kız olsaydı bir arkadaşım derdim. Peki bu arkadaşınız bir gün de sizi bir müzeye, bir kütüphaneye götürdü mü? Hep böyle bir gezmelere mi götürüyor? Hmm, evet, hep bir gezmelere gidiyoruz. Gerçekten arkadaşınız mı yoksa? Gerçekten arkadaşım. Yani onun size karşı başka türlü hisleri olabilir mi? Yok ben yetmem çünkü sevgilimin de arkadaşı. Oo ağır laf. Ağır laf. Ege lak diye cevabı edin yani. Rahatsız etmiyor mu sevgilinizi bu arkadaşınızın siz devamlı araması? Yok rahatsız etmiyor çünkü sevgilim İstanbul'da yaşıyor. İşte onun için. Şu anda benim de kafamda değişik şeyler oluyor. Vallahi hakikaten bende de bir şey. Gene başa döndük Yani şimdi erkek arkadaşınız şey mi diyor acaba bu arkadaşına? Boş Yani ismini vermiyoruz beyefendinin. Hani bu Aybike'yi şey yapma canı sıkılır. Ben de burada yoğum yani o orada yok bari sen benim yolğumu unuttur da yeme mi getiriyor yoksa 40 e... Türkçesiyle bunları mı ifade ediyor <gülüyor> yoksa yoksa bu adam durduk yere hazır bu sizin Kızın, beyefendi burada yok, yok ya yok. ben buradan ince ince işlerim diye mi düşünüyor ne diyorsunuz ya yok ya, hiç ya, hiç öyle şey kötü düşünme yani. ne kadar fesatsınız bir şey ya bir kere evlerimiz de çok yakın bizim birbirimize. aynı sıkılmaz zaman ben de onu arıyorum hadi dışarı şey çıkalım diyor o da beni arıyor ha. şimdi aybukan tam biz ko konuyu kapatalım kapatalım diyoruz sen söylüyorsunuz yani, Her şey, yani. dürtüyor yani <gülüyor> Ama sanki yani pis, pis kafamızı bizim. Siz ne kadar da yani. berabersiniz beyefendi? Uzun süredir İstanbul i̇ki, yıl. iki, i̇ki yıldır. İki yıldır. O İstanbul'da mı iki yıldır? Evet iki yıldır İstanbul'da. Hı -hı. Bu, bu, bu ne kadar zamandır? Bu, bu, bu ne piyasada? zamandır burnunuzun dibinde oturuyor? Ya valla o da şöyle aslında ee, Daha uzaktaydı yakın, bir, yakın yere bir yere taşındı falan taşındı. <gülüyor> diyeceksiniz hiç demeyin <gülüyor> Önceden çok zamanları konuşuyduk ama biz taşındık Biz taşındıktan sonra bir baktım bu arkadaşım da taşındı Al işte ya, ya valla hayalim yani, Yemin korktum. ediyorum eğer bu ben size söyleyeyim bu ince ince işliyor yani bir de sürekli bir ay çok iyili. Sonra şey diyor ya İstanbul'daki ne ne gerek var biz burada ne güzel yağmızda kavrulup gidiyoruz yani hem güzel vakit <gülüyor> geçiriyoruz. <gülüyor> ya hay hay hay hay hay hay hay hay. Peki şansal diyoruz Ayhan'ın takipçisi olacağız. Buyurun. Bu, bu mesele burada kapanmadı onu da söyleyelim yani. Evet buyurun Ayhan. Ayhan Beyhanım aşık canım bu konu kapanmıştır kesin. İstanbul'da yaşık. Buyurun Aybuki Hanım. İstediğim o zaman arkadaşım birazcık ısrar etti. Hadi gel bak hep beraber oturuyoruz falan diye. Ben de böyle tam hani pijamalarımı giymiş, televizyon seyretme modundayım. böyle. Şey dediniz Sı mi? Pijama, mi? neydi? Pijama televizyon tercih. Tel, PTT, PTT falan. PTT. ha pttm dediniz mi? Öyle, öyle, öyle bir şey, şey demediniz. Demeyin lütfen. Ama pijamalarımı giydim dedim. Yani. Ee? Ondan sonra işte arkadaşımla ben sadece ya ne olacak falan diye artık sussun hani daha da ısrar etmesin diye pijamamın fotoğrafını çekip gönderdim. Hmm. En son çektiğim fotoğraf bu. En son pijamalı Bize de gönderir misiniz pijamalı fotoğrafınızı? Sildim. Pişa <gülüyor> Bana ikna edici gelmedi işte bu açıklamalardan dolayı ben zaten sildim. Niye ya siliniyor o canım. pijamalı fotoğraf yani ya niye telefonda? Niye hafızayı, kaplası ya yani? hafızayı kaplasın? Ya hafızayı yakaplasın gönderirken iyiydi. Bir hafta o fotoğraflar durmak zorunda telefonda yasa <gülüyor> gereği yasa gereği çekilmiş fotoğraf bir hafta süreyle muhafaza etmek durumundasın. İstanbul'daki beyefendi de şey diyor sevgilim Ankara'da herkese pijamalı hmm. fotoğraf. Bir de diyor. yani bu adam şey diye mi soruyor üstünde ne var aybike diye mi soruyor? Hayır tabii ki de öyle bir şey. E, durduk o yere olurdu. siz ne diye bir üstümde benim şu anda pijamalarım var diyorsunuz adama. Sen anlamadın mı <gülüyor> yani <bu> Fahir adam <gülüyor> iki, sene, iki senedir. Hani artık tekrar üstümü değiştirip dışarı çıkamam. Hani ha. Ha, değiştiremem. Nasıl peki konu kapandı mı? iyi o zaman ben geleyim beraber televizyon seyrederiz diye mi devam etti? Ee, öyle devam edemaz çünkü anne babamla yaşıyorum. Bir şey şey sorabilir miyim Abi Canım? Pijamaların üstünde ne vardı desen olarak? Bir tane kız üzerinde işte böyle balonlar. Kanker, ya bırakın falan. Allah aşkına koca pijamanın üstüne bir tane kız. içinde bir tane kız olduğunu biliyoruz ama. Bir tane kız değil şöyle küçük küçük yani böyle bir tane desal sürekli sürekli sürekli. Küçük sekre. bir tane kız uzakta bir yerde bir İstanbul Boğazı'nın <gülüyor> silüeti. Orada bir adam bir tane bu kızın yanında da böyle bekleyen bir tane. göz Gözleri pataşı gibi açık. Sakallı bir yeri. Böyle bir de havada da sallama efektleri yani İstanbul'dakini salla. Allah gibi. Yani valla Aybuki Hanım bambaşka arkadaş. yerlere gitti konu. Aybuki Hanım bir kez daha söylüyoruz takipçisi olacağız <gülüyor> bundan sonra. <gülüyor> Çok sağ olun efendim. Öykü Hanım e, bir fotoğraf göndermiş bize en son çektiğim fotoğraf diye. E, i̇bretlik İngilizce tavan özgüven diye şöyle yazıyor. Bir arabanın ön camında Only flying is better onur. Flying galiba bu. Bir değişik yazılmış çünkü öyle bir e, şey var. Ondan Salçalı sonra... ekmek fotoğrafı geldi en son. En son, evet, son. o geldi. Görükmez herif. E, şans dönmesi diye kazı kazanı kazanmış ama şöyle Karşına kazanmış. Abi 3 tane 10 lira var. Aa süpermiş bir ya. 10.100 100 TL. Bir de 2 TL var. Boşver 3 tane 10 lira üç tane 10 liranın peşine Şimdi şans düşsün. Şans dönmüş zaten. Ondan sonra bakıyorum başka ne var. E, sepetteki kedi adlı çalışmasını göndermiş. Ay sepetteki kedi. zaman? Şu şey lafının doğrusu nasıl? Ney? Çoğu tamah azı bulamaz mı? Aza tamah çoğu hiç bulamaz mı? Aza etmeyen eden... çoğu bulamaz. Bambaşka bir yaklaşım. Doğru Bu doğru. doğru. Aza tamah ama... etmeyen çoğu, çoğu bulamaz. bulamaz. Tamam. Ben dün bir ara... <gülüyor> Aza etmedi ve çoğu Mutfağın bir köşesinde kendimi bunun doğrusu neydi diye düşünürken buldum. Hiç. Çevremde ne oluyor? Öyle bir, bir durum olduğunda bilmiyorum. hemen... Hemen seni arayacağım. Ara beni. Ara beni. İkin Hanım fotoğraf göndermemiş ama İrfan başta yine gece ağaç ee, kesimi... Yapmışlar. Ya niye kesiyorlar Allah Allah ya sürekli gelen haberlere göre gece saatlerinde çekeceğim son fotoğraf sanırım çöl görüntüsü olacak demiş İlkin Hanım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ee, ben Pınar Gün. Pınar Hanım buyurun dinliyoruz sizi. Ee, en son İrfan Şahin baştaki araç katliamının fotoğrafını çektim. Çektiniz mi orada mıydınız Pınar Hanım? Evet e, ben Ankara Devlet Tiyatrosu Sanatçısıyım. Hı hı. Günlerdir bir ağaç nübetinde arkadaşlarımız ben birebir katıldım diyemeyeceğim. Hmm. Hani bu haksızlık etmek istemiyorum şimdi. Hmm. Günlerdir hatta bir aya yakın bir süredir biliyorsunuz ağaç nübetinde arkadaşlarım ama yine de engelleyemedik. Orada küçük bir çardak gibi bir şey varmış galiba izleyicilerin dinlenmesi için oyun öncesinde falan. O Oradaki ağaçlara <gülüyor> da galiba girişilmiş değil mi? Hepsi. Evet atölyelere kadar girdiler. Peki niyet ne? Ne olacak orada? Oraya e, sanıyorum bir alışveriş merkezi yapılacak yine. Başka şey için kesmiyorlar zaten bu arada. Evet. Bu Peki. Bunda evet. hanım çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek e, üzere. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Çok hoşçakalın. sağ olun, hoşçakalın. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Sevgili dinleyiciler yukarıdan gelen emirle bu şarkıyı da yarıda kestik. Oh, Çoha tama eden. Şey. Çoha tama eden. Çoha Ha, geldi mi? Geldi, geldi, geldi. Dilemanım doğrusu söylüm. Çoğa tamah eden azı bulamaz veya hutta demiş, Aza kanaat etmeyen ne yapamaz? Çoğu bulamaz. Çoğu bulamaz çoğu doğru. Bulamaz doğru azı kanaat etmeyen. Doğru söylüyorum. Evet, söylemiş. tamam. Demek ki Farin yanlışmış değil mi? Benim. Tamam, aynı işte. Benim, benimki yanlış, tamam mı? Azı, azı ben sen, tama tama kanaat etmek demek? azı kanat tama etmeyen. Tamam. Tamah etmek biraz. Azı tamah et, yani tamah. Şey, göz koymak. Hadi. Gö bir şey değil mi? Evet evet. Tamah etmek <gülüyor> öyle. Yani kanat ettiğin de yetinmeyen anlamında Zıt. değil. Zıttı mı? Zıttı. O Kana, zaman ben yanlışım. Çoma çoa çoma mı? Çoa tamah, evet. evet, tamah eden azı bulamaz. Çoa tamah eden azı bulamaz. aza tamah etmeyense saçma sapan bir hareket işine giriyor. Azat ama etmek zaten tam fakirlik o zaman. <gülüyor> Azat ama ettim. <gülüyor> Azat ama ettim. <gülüyor> Azat ama ettim daha azı bulamadım. Az çok bunlar hep değişiyor Az. İbrahim Bey e, Öğrencisiyle beraber spor yaparken göndermiş Pardon öğrencisi fotoğrafını. Öğrencimle spor yapıyorum demiş Galiba Melek Yavrusu mu o da olabilir Melek Yavrusu'na spor mu yaptırıyorsa sabahına Ondan sonra Merve Hanım Ne göndermiş bir arkadaş Düğünü hazırlıkları için başka bir arkadaş Fikri itina ile ödünç alınır Ne Fikri İğitina Bir şey e, Taç Taç fikri. Taç fikri. Taç fikri, hmm. Touch fikri itinayla alınır. Kızıma yaptırdığım orta sehpayı göndermiş. Aa orta ne kadar hocamız sitelerden bir fotoğrafla. Hay ne Aramızda kadar güzel. orta Yani bir annenin kızına verebileceği en güzel sehpalardan Hayır, biri. Hayır bir orta Şeyizle sehpa durur zaten bir orta sehpa bir de zigon. Zigon bir de fiskos. Melda hanım dondurma göndermiş çok renkliydi diye. Şöyle bir bakıyorum. Hmm. Rengarenk mi? Ee, bu galiba beri bu kaymak ondan sonra beri bu, derken işte, straw beri mi? straw olabilir <gülüyor> başka şeyler <gülüyor> jingle olabilir jingle beri diyebiliriz evet karışık dondurma fotoğrafı göndermiş çok fazla telefon var, çok teşekkür Telefon şey, var dediğin, Twitter'dan ver hepsini de modern sabahlardan bir şey yapalım. Herkes kim ne yapıyor bil yani. Dinleyiciler de birbirinin paralel hayatlarına şey olsunlar. Biliyorsunuz Lahmacun Arası Adana fotoğrafını göndermiştik bir dinleyicimizin. Selda Bey demiş ki, ben de demiş Kaşarlı pide Arası Adana'yı tavsiye ederim demiş. Bir, bir fotoğraf yok, bir çıta olarak koymuş. Çıta evet. Ama hayatta... tabii Lahmacun'da da sarma kolay. Kaşarlı pideyi saramıyorsun. Aa yüzük fotoğrafı göndermiş. Dünya evine girmeye hazırlanıyoruz Tebrik demiş. ediyoruz şimdi. Ee, Biz de hemen bir çeyrek altın fotoğrafıyla al taşlandıralım. Alalım mı <gülüyor> bunu diye soruyor. Vallahi aldım ben beğendim. Bakın. bakın siz de bakın. Bakayım. Ayhoz, Sade, sade zarif. zarif. Zarif. Zarif, zarif. Alyans gibi alyans. Hakikaten zarif değil mi Ege? Tabii tabii çok güzel. Bir de zaten bana kuyumcu söylemişti zamanında. Herkes bir ilk önce enteresan yüzüklere yönelir. İkinci seneden sonra düz altın yüzük takarlar diye. O da zaten düz altın yüze galiba en baştan girişmişler. Sebel Hanım kahvaltı fotoğrafını göndermiş salçalı ekmek diye. Valla canım da çekti kahvaltı. çok güzel ya. Çok o güzel. da salçalı ekmek değil ki. O böyle şey gibi muammara gibi neredeyse. Ya kendisi salçalı ekmek olarak tanımlamış. Bizim dükkanda üçten gider o. Ee... <gülüyor> bu arada sevgi dinleyiciler tanesi. güzel haberler vereceğiz ama sponsorumuz Walk Walk olduğu için kendi restoranımızdan bahsedemiyoruz yasalar gereği ama bir yeni yer çok yeni yakında yer bir açılıyor, yeni, yani. bir açılıyor. Ee, yeni bir gaga yeni yere açılıyor gaganın yeni yeri açılıyor marka Diyemedim, veremiyoruz yani, falan filan dedim marka, marka veremiyor. veremiyoruz ee, marka model veremiyoruz ama yakında yani inşallah bu hafta içinde gibi açılır gibi düşünülüyormuş diye duyumlar kulislerde yapılan ha, şöyle. yanlış zamanla Walk Walk sponsorluğu başladık evet, yani, yani yapamıyoruz. Zamanlama, manidar. Zamanlama, Zamanlama bence manidar, de manidar olacak ama Mert Bey tamah etmek. İki nokta üst üste aç gözlü davranmak demiş. Hı hı. TDK'dan bize gönderdiği şeyde çok istemek anlamında da var. Lütfen yalan yanlış. Kullan mayalım. Mayalım. İşte ee. dedik ya çoğa tamah etmeyen azı bulamam. Son hı hı. kullanma tarihinin geçtiğini içtikten sonra çekip ablama yolladığım fotoğraftan gördüğüm kahve. Zincirleme isim tamlamı. Bir, şey şey şey bir şey olmaz şey olmaz. Hiçbir şey var. olmaz. Bir de bir şey soracağım ya. Ben Meksika fasulyesi e, 4 ay geçmiş üzerinden son. Hiçbir şey olmaz. Kapalı. Acaba. Hiçbir anı. şey olmaz ya. Hiçbir Zaten şey olmaz. o Meksika fasulyesini zamanında yiyen ben hiç görmedim. Ben de onu bir yerde kullanırım ki ben bununla diye bir rahat şey. Düşün. Rahat bence onu aç cipsle ye. Cipsle. Bir şey olursa da atarsın cipsle devam edersin. Şimdi bütün şeyini onun üstüne kurarsa hayal kırıklığı olur. Bozuk da olsa yemek zorunda kalırsın. Ama böyle garnitür tipi düşünürsen rahat edersin. Garnitür derken garni mi? Garni. Bunlar da bizim garni, garnişim. Hadi şuradan yani eğer sevdiğin türlere garnişim denir. <gülüyor> Bu da benim garnişim. Hani benim garnişim. Yavaş Hadi. yavaş tarihleri belirlemeye başlıyorum. Yavaş yavaş. Ya şey, bence da. ivedi. Ben hiç karışmıyorum. Hiç karışmıyorum hiç şu anda. Mi? Bence Twitter, Twitter Twitterdan mı verelim? Evet, Twitter, Twitter ya da başka bir değişli açıldıktan sonra da Twitter artık. O zaman bize ilk e, yemek fotoğraflarından birini gönderen hı hı. E, Zeynep Hanım'ı isteriz. E, çünkü Vokan Vok'a da ben bir şey katacağını düşünüyorum Zeynep evet, Hanım'a. Evet bir çıta. Bir, Lahmacun bir... arası Adana'yı e, götürerek Hı -hı. götürmek herhalde doğru oluyor Bu tip oluyor, bir şey istiyorum sizden. Hı -hı. Ee, biraz utanıyorum açıkçası ama paylaşılması diye düşünerek bize göndermiş. Hiç utanılacak bir şey Biz yok. Bunu paylaşmaktan utanmayan insan çok affedersin hak etmiştir sonuna kadar. Demek ki çıtayı nasıl koydu? Bak orada beyefendi de fotoğrafını yollamadı ama çıta koydu. Çıta koydu. O Neden? Da Utandı. Zeynep Deniz. Walk&Walk'tan bugünkü yemek kazanan talihli dinleyicimiz olsun. O zaman şöyle yapalım sevgili dinleyiciler. Yarın sabah, salı sabahı olacak. Ona göre ayarlayın kendinizi. Yeniden buluşalım. Güzel bir güne birlikte başlayalım. Hoşçakalın. Bir gün bir gün olacak